Kur'an'ı anladıkça Maddeyi putlaştıran o dünyevi korkular Vicdan ve ahlakını bulandıran tortular Düşünce sarnıcında biriken kirli sular Atılır yüreğinden Kur'an'ı anladıkça Akıl tahtın önünde hurafeler diz çöker Bilinç ufuklarında binlerce şafak söker Gözlerin damla damla yaş değil umut döker O devalar deryası Kur'an'ı anladıkça Çözülür kalp gözünü bağlayan kör düğümler Açılır örümcekli kapılar birer birer Varlık tarifindeki maddeye mana girer Şüpheler sona erer Kur'an'ı anladıkça Gör ki sebepsiz değil varlığın bir zerresi Ne bir yağmur damlası ne de bir kum tanesi Gerçeğin karşısında tesadüf efsanesi Aciz kalır, alçalır Kur'an'ı anladıkça Katılaşan yürekler hoşgörüyle beslenir Kirli eller hidayet selleriyle ıslanır. Dinlersin ki taş, toprak Allah diye seslenir. Zikirleri duyarsın Kur'an'ı anladıkça. Her nefsin tadacağı ölüm ve ötesinden. Kabirde duyacağın Münker Nekir sesinden. Ve er geç varacağın Mahşer mahkemesinden. İbretle ürperirsin, Kur'an'ı anladıkça. Gösterişin postunu yerden yere vurursun, Nefsine köle değil, ona sultan olursun, Yalnızlık sancısından ebedi kurtulursun, Gerçek dostu bulursun, Kur'an'ı anladıkça. Yaratan hakkı için insanla barışırsın, Kibir dağından iner ummana karışırsın Hak yolunda rütbesiz isimsiz yarışırsın Sevgiyle tanışırsın Kur'an'ı anladıkça Kanayan bir yarayı görmeden geçemezsin İnsanın bedelini servetle biçemezsin Kavrulsan da bir yudum haramdan içemezsin Kula el açamazsın Kur'an'ı anladıkça. Allah'tan başkasına minnet sana ağır gelir. Onurlu bir yoksulluk üffetine kar gelir. Ruhuna beden değil, dünya bile dar gelir. Semalar mekan olur Kur'an'ı anladıkça. İlim mercekleriyle görürsün uzakları... Fark eder ve seçersin karalardan akları Hele ki o şeytanın kurduğu tuzakları An be an yakalarsın Kur'an'ı anladıkça Korkma ki ak yürekte kara sancı başlamaz Kem tohumlar kök salıp toprağında kışlamaz Var git artık yoluna sana kurşun işlemez Öyle gönül verip de Kur'an'ı anladıkça.